Tecrübe iyidir. Çok eski zamanlardan birinde kötü bir adet varmış. Yaşlılar artık iyice ihtiyarlayıp iş yapamaz duruma geldiklerinde ormana götürülür. Orada yırtıcı hayvanlara bırakılırmış. Böylece zaten az olan yiyeceklerin çalışan gençlere yetmesi ...sağlanmaya çalışılırmış. İhtiyarları belli bir yaştan sonra... ...evde tutmak yasak olduğundan... ...kimse... ...yaşlı anne babasını... ...evde gizleyemez. Herkes... ...komşusu görüp... ...ihbar edecek diye... ...korkarmış. İşte... ...bir gün... ...yaşlılardan birini... ...oğlu... ...ormana götürüp... ...bırakmak istemiş. Kış mevsimiymiş. İhtiyar... ...oğul ve küçük torun... ...beraberce ormana gitmişler. İhtiyarı bırakmış... ...dönüyorlarmış ki... ...küçük torun... ...oyuncak kızağını... ...dedesinin yanında... ...unuttuğunu fark etmiş. Babasına dönüp... ...almalarını söylemiş. Babası... ''Umursamayınca da kızamı almalıyım yoksa sen yaşlandığında seni neyle ormana götürüp bırakacağım?'' demiş. O, o an anlamış ki ihtiyar babasının kaderi yaşlandığında kendi kaderi de olacak. Dönüp babasının ellerini çözmüş, alıp eve geri getirmiş. Samanlıkta saklayıp her gün ona gizlice yemek vermeye başlamış. Bir süre sonra köyde hayvanlar arasında bir hastalık yayılmış. Hayvanlar bir biri arkasından ölüyormuş. İhtiyar oğluna şöyle demiş. Hastaları iyilerden ayır, onlara şu şu otlardan ilaç hazırla. ...sağlıklılara da şöyle, şöyle yap. Oğlan ihtiyar babasının dediklerini yapmış. Gerçekten de onun hayvanları arasında ölüm azalmış. Çoğu kurtulmuş. Bayram geldiğinde her sene olduğu gibi o senede... ...köy halkı kurbanlar kesmeye başlamış. İhtiyar oğluna şu öğütü vermiş... Köyde hayvan çok azaldı. Senin de fazla hayvanın yok. Bu sene kurban kesme. Gerçekten de bir iki ay içinde bütün köy... ...tarlalarda çalıştırılacak hayvan sıkıntısı çekmeye başlamış. Ama ihtiyarın öğüdünü dinleyen gencin hayvanı varmış. İlk bahara doğru... Köyde artık ekmek yapacak tahıl bile kalmamış. Ama asıl sorun tohumluk olarak kullanılabilecek kadar bile tahıl olmamasıymış. Tarlaya ne serpeceklerini, gelecek senenin mahsulünü nasıl hazırlayacaklarını bilemiyorlarmış. İhtiyar bu konuda da oğluna öğüt vermiş. Yavrum, ahırın çatısı samanla doldurulmuştur, onları çıkar. Yeniden döv, oradan tohumluk buğday çıkarabilirsin. Oğlan ihtiyar babasının dediği gibi yapmış. Köyde tohumluğu olan tek aile onlar olmuş. Bütün köy halkı bu gencin büyücü olduğunu ...düşünmeye başlamış. Öyle ya, herkesin işi kötü giderken... ...bu evde... ...garip bir şekilde... ...kötülüklere... ...bir çare bulunuyormuş. Evi gözlemeye başlamışlar. Sonunda da... ...gerçek anlaşılmış. İhtiyar babanın... ...hala yaşadığı... ...ortaya çıkmış. Köylüler... Genci krala şikayet etmiş. Kral, önce yasalarını hiçe sayan gence kızmış ama olup bitenleri dinledikten sonra iyi ve yerinde bir öğüdün çok şeyi değiştirebileceğini kabul edip ihtiyarlarla ilgili yeni bir kanun çıkarmış. Bundan böyle çocuklar anne ve babalarına yaşlılıklarında bakacaklar. Onların gönlünü hoş tutacaklar. Çünkü onların hayat tecrübelerinden her zaman için öğrenebilecekleri şeyler vardır.